Vatandaşın MGK'sı Merhabalar sevgili seyirciler. Önce doğrulatamadığımız, sonra habere konulan ambargo nedeniyle vermekte geciktiğimiz flaş bir gelişmeyle karşınızdayız. Devletin MGK'sının toplandığı saatlerde millet de kendi MGK'sını toplantıya çağırdı. Memleket meselelerini ele alan heyet 7 Haziran seçim sonuçlarına göre belirlendi. 4 partinin seçmenleri bir milli birlik koalisyonu kurdular ve aldıkları oy oranları doğrultusunda alternatif MGK'yı oluşturdular. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ile kara, hava, deniz ve jandarma komutanlarını temsilen alanlarında uzman birer vatandaşın görev aldığı kurulda Cumhurbaşkanı rolünü hakkaniyet gereği bir iktidar partisi seçmeni üstlendi. Basına kapalı olan ve akşam yemeği için ara verilen görüşmelerin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Şimdi Ankara temsilcimize bağlanıyoruz. Bakalım kendisinde hangi kulis bilgileri var? Evet, söz sende arkadaş. Kapalı kapılar ardında neler olduğunu anlat bakalım. Nedir bu olayın anlam ve önemi? Merkez, bu bütün dengeleri altüst edecek ve belki de makus salihimizi değiştirecek bir gelişme. Tabii başarılı olursa, zulümlerin gaddarlığa vardığını, bıçağın artık kemiğe dayandığını düşünen bir grup insanın inisiyatifi ele alarak ülke çapında direniş başlattıkları görülüyor. Gelelim toplantı atmosferine. Tarihin ilk vatandaş MGK'sı tam bir uyum içinde geçti. Üyeler, partilerinin resmi ağızda değil, kendi mantıkları doğrultusunda konuştular. Bir partiye oy vermenin, onun bütün politikalarını benimsemek olmadığında fikir birliği sağladıkları anlaşılıyor. İlk gündem maddesi, parti yönetimlerimizi nasıl adil davranmaya ikna edebiliriz başlığını taşıyordu. Bugüne kadar hiç yanıltmayan aslan kaynaklarıma göre katılımcılar bu esnada birbirlerinin ekmeklerine tereyağı sürdüler. Sofrada dört çeşit reçel vardı. En çok rağbet edilense gül reçeliydi. Bu detayı da vermiş olalım. Memleket sevdalısı olarak ambargoyu deldik ama sorumlu yayıncılık gereği vatandaşların güvenliklerini tehlikeye atmak istemeyiz. O nedenle kim dedi kısmını atlıyor ve sadece neler dendi bölümüne geçiyorum izninizi. Pardon sözünü kesiyorum güzel temsilcim. Toplantının yerini de mi belirtmeyeceksin? Evet merkez, bunu da sığ olarak saklamamız gerekiyor. Görüşmelerde ortaya çıkan fikirleri şöyle özetleyebilirim. Ülkemizin dirliği elden gitmiştir. İç savaş kapıdadır. Bunda gönüllü ya da kerhen oy verdiğimiz partilerin sorumluluğu büyüktür. Şimdiye kadar yöneticiler tarafından manipüle edildik. Bize gerçek etiketiyle sunulan paketleri açıp işlerine bakmadık. Artık gaza gelmemeye kararlıyız. İç ve dış güvenliğimizi tehdit eden ana sebep vicdansızlık, cehalet ve hırstır. Terör, ayrımcılık, işgal, geçim sıkıntısı sadece birer sonuçtur. Kuruların yanında yaşları da yakan genellemeci yaklaşımlar, topyekünce operasyonlar bugün bize, yarın size, daha sonra tekrar bize, tabii ki yine size şeklinde devre alem yapmaktadır. Bu oyunu vaktiyle anlayamadığımız, desteklediğimiz veya suskun kaldığımız için pişmanız. Bu kısır döngü kırılmazsa hiç kimse güvende olmayacaktır. Hepimizin canı, malı ve namusu tehlikededir. Seçimi kim kazanırsa kazansın durum değişmeyecek. Koalisyon bu kez kurulsa bile ömrü uzun olmayacaktır. Oy verip kenara çekilemeyiz. Yapmamız gereken şey, birebir markajla yöneticilerimiz kadar yönetilenlerimizi de ateş değirmenlerine odun taşımaktan vazgeçmeye ikna etmektir. Bu uzun yıllar sürecek kurtuluş eylemini derhal organize etmek zorundayız. Getirilen muhbirlik sistemi büyük bir tuzaktır. Komşumuza, dostumuza, hatta aile fertlerine şüpheyle bakıp düşman olarak kodlamayı kolaylaştırır. Hükümetin kanıt, belge ortaya koymaksızın hayatı nasıl cehenneme çevirdiği ortadayken, onun suç ortağı olmaktan kendimizi korumak zorundayız. Güvercin uçurmakla barış sağlanmaz. Pardon temsilcim, sözünü balla kestim, hükümet sözcüsü var telefonda. ''Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.'' ''Yalan haber yapmaya utanmıyor musunuz? Üstelik yasak da koymuştuk. Nasıl cüret edersiniz?'' Delmeye. Kameranızdan kan damlıyor. ''Telefon bağlantısı koptu sayın seyirciler. Ankara'ya dönecek miyiz?'' Reji o bağlantının da kesildiğini söylüyor. ''Her işte bir hayır vardır.'' diyerek sıradaki haberimize geçelim.